703. konu, kim başkan seçilmeli, kafile içinde Kur'an'ı en iyi bilen başkan seçilmelidir. Hazreti Peygamber bir birlik gönderdi, hepsinin silah ve malzemeleri yerindeydi. Hazreti Peygamber önce onlara Kur'an okutturdu, hepsi de bildiği kadar okudu. Sıra en genç olana gelince, Hazreti Peygamber, ey filan, sen ne kadar biliyorsun, diye sordu. Genç de, ben şu şu kadar Kur'an'la, bir de Bakara suresini biliyorum, dedi. Hz. Peygamber, sen Bakara suresini biliyor musun, diye sordu, o da, evet dedi, Hazreti Peygamber, o halde git, sen onların emirisin, dedi, onların eşrafından bir kişi, Allah'a yemin ederim, Bakara suresini ezberlemekten beni engelleyen şey, onun hakkını yerine getiremeyeceğimden korkmamdır, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber, Kur'an'ı öğreniniz, onu okuyunuz, çünkü Kur'an öğrenip okuyan kimse, içi misk dolu bir kırbaya benzer, Kur'an'ı ezberleyip onu hafızasında tuttuğu halde yatan bir kimse misk ile doldurulup ağzı bağlanan bir kırbaya benzer buyurdu.